Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim bugün 8 Nisan 2017 Cumartesi. Bugünkü dersimizin konusu İslam kardeşliğini canlı tutmak için Hz. Ali radıyallahu anh'unun bu ümmete tavsiyeleri ve vasiyetleri. Allah Subhanahu ve teala biz kullarının neye iman edip neyi uygulayacaklarını bildirmek için Resuller ve Nebiler göndermiş. Bununla da kalmayıp daha onlar hayattayken getirdikleri vahyin bir grup muvahhid müminler tarafından layıkı ve cile hayat standartı olarak Aralarında tatbik ettiklerinde görüyoruz. Yani dinin ne olduğunu Allah Celle ve Aleyh daha peygamberleri, gönderdiği peygamberleri hayattayken her cihetiyle tatbik ettirmiş ümmetine. Onun için biz ne yaparız? Tatbik edilmiş olan dinin kaidelerine uymak mecburiyetinde hissederiz kendimizi ve uyarız. Buna en büyük misal, yani Allah subhanehu ve teala bir peygamberini göndermiş ve o peygamberinin açıklamış olduğu şeriatı ümmetleri arasında daha peygamber vefat etmeden önce şeriatın bütün ahkamı yaşanmış. Bunun en güzel misali Resulullah aleyhissalatü vesselam ve onun güzide ashabıdır. Radvanullahi teala aleyhi mecma'in. Evet, Allah subhanehu ve teala sahabeyi kiramı sahabeden sonra gelecek olan kimseler için tabiundan başlayıp ta kıyamet akşamına kadar gelecek kullar için numune-i imtisal olarak göstermiş. Onların gibi iman etmemizi onların gibi Amel etmemizi, Kur'an'ın ve sünnetin verilerini onların hayatlarına tatbik ettikleri, kabul ettikleri gibi kabul etmeyi bize Allah Celle Şanuhu farz kılmış. Evet, onlar gibi bidatlardan kaçınıp, tiksinti duymamızın gerekliliğini bildirip, sosyal hayatta da onların Kur'ani ve nebevi düstura sahip çıkıp, bu iki nasıl hayat nizamı olarak kabul edip uyguladıkları gibi uygulamamızı da bizden istemiştir. Sahabe-i kiramın, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Necma'in numune-i imtisal olduğunu belirten en önemli ayet Bakara suresi 137. ayettir. Yani Allah Azze ve Celle bizzat sıfatlarıyla onlara hitap ederek bu meseleyi bize ne yapıyor? Bildiriyor. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Celle ve Ala فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَقُ Bugünkü Türkçemizle buna bir mana verecek olursak en doğru mana allah Alem şöyle eğer onlar kimler? sahabeden sonra gelecek olanlar kim olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de İslam'ı kabul ettiğini söyleyen kimseler, kimseler fe in amenu sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak ki ne yapacaklar hidayette olacaklar Allah Azze ve Celle sadece iman etmenin gerekliliğini söyleyip bırakmamış onlar gibi iman etmeyenlerin başına gelecek olan bela ve musibetten de bahsetmiş Allah Celle Şahin'i ne buyurmuş ve imtaval eğer onların iman etmiş olduğu gibi iman etmekten çekinirler, ayrı dururlarsa, ayrılırlarsa, fe هم في شقاق muhakkak ki ayrılığa düşmüş olurlar. Neden ayrılığa düşmüş olurlar? Allah'ın emrinden ayrılmış olurlar, Kur'an'ın emrinden ayrılmış olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu hayırdan ayrılmış olurlar. İlk Müslümanların, sahabe-i kiramın yolundan ayrılmış olurlar. Bak kaç tane yoldan ayrılıyorlar. Allah'ın emrinden bir kimse ayrılırsa, peygamberin sünnetinden ayrılırsa, sahabe-i kiramın menhecinden ayrılırsa bu adam nereye gitmiş olur? Dalalete düşmüş olur. Muhakkak ki Allah Subhanahu ve teala'nın gösterdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı, sahabe-i kiramın anladığı hayatlarına tatbik ettiği nedir? Hidayetin ta kendisidir. Evet. İşte bu ayet <gülüyor> vahiy olan Kur'an ve sünneti, sahabe-i kiram gibi anlayıp, algılayıp, içimize sindirip hayatımıza tatbik etmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi bakalım. Sahabe-i kiram radvanullahi teala aleyhi bu nizam ve intizamı içlerine nasıl sindirmişler? Öyle ya. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Allah'ın emrine İmtisal edelim Resulullah aleyhissalatü sünnetine ittiba edelim deyip ağzımızı açınca maşallah barakallah sanki Ebu Hurayra konuşuyor radıyallahu anhu. Sanki Ayşe konuşuyor anamız. Sanki Hazreti Ali konuşuyor. Allah bizden konuşmak istemiyor. Allah edebiyat parçalamamızı istemiyor. Allah Celle Şanuhu bizden Realiteyi, içini doldurarak, Kur'an ve sünneti yaşayarak hareket etmemizi istiyor. Evet. İslam kardeşlik hukukunu bina ve tesis etme, kurulmuş düzeni idame ettirme. Kardeşler bunlara dikkat edin. Yani gerçekten bunlar boş sözler, boş kelimeler değil. İslam kardeşlik hususunu bina ve tesis etme... Kurulmuş düzeni idame ettirme. Bu düsturu hayatın her safhasında en güzel şekilde tatbik edip nizam ve intizamın devamını sağlamak için verilmiş olan emir ve nehileri icra ve ifa edişlerindeki maharet ve iştiyakı göreceğiz. Ama sahabe-i hepsini ne yapmayacağız burada zikretmeyeceğiz sadece bir sahabeden bahsedeceğiz. Hazreti Ali radıyallahu anhü'den. Hazreti Ali radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyümüş. Yani Peygamber aleyhissalatü selamın rahleyi tedrisinde ders görmüş. Peygamber aleyhissalatü selamdan sadır olan her türlü hayrı Adeta süngerin çektiği gibi ne yapmış? Çekmiş almış. Süngeri ne yaparsınız? Bir sıvıyı alabilmek için, oradan temizleyebilmek için ya da başka bir yere nakledebilmek için süngeri koyarsınız, bastırırsınız. O sünger ne yapar? Oradaki sıvıyı çeker. Sonra çekmekle beraber kalmazsınız onu götürür başka bir yere sıkarsınız aynen aldığınız gibi ne yapar oraya nakletmiş olursunuz. Evet işte Ali radıyallahu anhu bugün Ali radıyallahu anhu'nun 1400 küsur sene önce ümmetin ihyası için söylediği sözleri biz ne yapacağız? size aktaracağız Ali radıyallahu anhu hem kendi yaşamış bu söylediklerini hani demin dedik ya biz de çok güzel söylüyoruz maşallah kürsülere çıktığımız zaman insanlar hayran kalıyorlar sözlerimize uygulamaya gelince sınıfta kalıyoruz ama Ali radıyallahu anhu böyle değil diğer sahabe-i kiram böyle değil onlar İnandıkları, iman ettikleri şeyleri hayatlarına tatbik etmişler. Göreceğiz bakalım şimdi hayatlarına ne kadar tatbik etmişler. Biz hayatımıza nasıl tatbik ediyoruz? Hem kendileri yaşamış, hem de kendinden sonra gelecek olanlara nasihat ve vasiyet babından çok önemli şeyler söyleyip bırakmışlar. Ta ki... Rotamızı biz ne yapmayalım? Şaşırmayalım. <gülüyor> evet kardeşlerim, buradaki sözler Kur'an'dan ve sünnetten harmanlanarak süzülmüş gerçeklerdir. Uyan, tatbik eden felaha erer. Göz ardı edip görmemezlikten gelen kimse de hayatını kendisine zindan eder. Hem dünyası kararır hem ahireti morarır onun. Evet Allah Azze ve Celle ilk önce söyleyip uygulayan sonra da dinleyip itaat edenlerden eylesin. Evet bakalım şimdi İslam'ı ilk önce kendi nefsinde yaşamak bunun yanında başkalarına da yaşama hususunda teşvik etmek nasıl oluyormuş onu görelim. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Et emrûrunennâse bilbirri vetensâûne enfusakum ve entum tetlûne'l-kitâb. Efe lâ Vallahi hangi ayeti kerimeyi alırsanız alın, muhakkak ya bir tehdit var ya bir müjdeleme var. Et emrûrunennâse bilbirri. Rabbimiz buyuruyor Azze ve Celle. Siz insanlara birle iyilikle, takvayla Hayırlama emre diyorsunuz. Vaten seunu enfusakum. Bunun yanında da kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. Yani şöyle yapın, böyle yapın, böyle davranın diyorsunuz ama aynı meselelerle yüz yüze geldiğinizde kendiniz onu icra ve ifa etmiyorsunuz. Kendi hayatınızda tatbik etmiyorsunuz. antum entum tekluna'l kitab. Hem de bu Emrettiğiniz şeylerin gerçekten bu şekilde davranılması gerektiğini de kitaptan okuyorsunuz. Kitabın hükmünü başkasına emredip kendiniz uygulamıyorsunuz. Efe la Siz akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, yapmış olduğunuzun, yanlış olduğundan habersiz misiniz? İşte Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada bizi tehdit ediyor. Evet kardeşler zaten sahabe-i kiramı teala yücelten, kadir ve kıymetlerini arttıran da onların bu hulusi kalple davranmaları olmuştur. Bak biz söylüyoruz ama kendimiz tatbik etmiyoruz. Onlar söylüyorlardı Allah'a yemin olsun yüzde yüzlük bir oranda tatbik ediyorlardı. İşte sahabe-i kiramın kadru kıymeti burada. Evet, şimdi bir giriş olarak bunu kabul edin. Şimdi de Hazreti Ali radıyallahu anhunun İslam kardeşliğini tesis etmek, idame ettirmek, oturtmak, Müslümanların arasında bu kardeşliğin hukukunun ne olduğunu en güzel şekilde icra ve ifa etmeleri için Neler söylemiş onları görelim. Allahu ekber Allahu ekber. Bakın ne diyor ilk önce? Kim bir işte halka öncü olursa başkasını terbiyeye kalkmadan ilk önce kendisini terbiye etmeli. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendimizi terbiye etmeden Karşımızdaki adamı terbiye etmeye çalışıyoruz. Bu nakısa değil mi? Bu nakısa, bu eksiklik. İşte bizim eksikliğimizi, yaşantımızın dört dörtlük İslam'a uymadığını gören kimseler ne diyor kardeşim ya subhanallah. Sen böyle emrettin ama sen kendin bunu uyguluyor musun? Yalan söylemek caiz değil. O zaman ne diyeceksin? Uygulamıyorum. E sen uygulamadığın şeyi nasıl söylüyorsun derse ne cevap vereceksin? Ya ben uygulamasam dahi sen sana söylüyorum sen uygula. Bu aşı tutar mı? Bu aşı tutmaz. Bu neye benziyor? Evde oturuyorsun sevmediğin bir adam geliyor pencereden gördün. Biraz sonra ne yapacak? Tık tık tık kapıyı çalacak çocuğuna diyorsun ki söyle söyle babam evde değil. Bugün çocuk belki anlamadı, 5 yaşındaydı. Ama yarın bir borçlun kapıyı çalacak oldu. 2 dakikası gördün onu pencereden, kapıdan, kapının yarığından. Ne dedin? Babam falanca yere geldi, 15 gün sonra gelecek. Sen öğrettin çocuğa yalancılığı. Ondan sonra diyorsun ki, vallahi yalan çok büyük günah oğlum. Bu çocuk denmez mi ya baba? Bu büyük olan Günah olan yalan bana büyük de sana küçük mü? Sen neden söyledin? Bak falanca amca geldi. Babam 15 gün sonra gelecek evde değil dedin. Feşmancı alacaklı geldi. Babam evde değil dedin. Adamı döndürdün. O zaman da bu söylenenler gerçek miydi? Onlar yalan değil miydi? Onlar haram değil miydi? Dediğinde sen Ne yapamayacaksın? ...söyleyecek, savunacak bir söz bulamayacaksın. Evet. Demek ki ilk önce... ...lider durumunda olan kimseler... ...yönetici durumunda olan kimseler... ...reis olan kimseler... ...bu aile reisi de olur... ...köyün reisi de olur... ...efendim bir şehrin reisi de olur... ...devletin reisi de olur. Baştaki hakim olanlar... ...sultayı elinde bulunduranlar... Ve söz söylemeye yetkili olanlar ilk önce demek ki ne yapacaklarmış? Kendilerini yetiştireceklermiş. Ondan sonra başkalarını öğretmeye çalışacaklarmış. Sen tecvid bilmiyorsun. Tecvid ilmini bilmiyorsun. Ama kulaktan Abdü Samed'i duymuşsun. Muhammed Sıdık-ı duymuşsun. Aynen onlar gibi ne yapıyorsun okuyorsun. Mustafa da maşallah, barakallah onun da sesi güzel. O da istedi ki. Ben de ne yapayım? Talha hoca gibi okuyayım. O çok güzel okuyor. Ben de çok güzel okuyorum ya. Geldi bana dedi ki "Hocam bu şu tecvit kaidelerini bana öğret." Ne öğretebilirim? Ben tecvit okumamıştım. Sadece mukallit olarak birilerinin taklit etmişsin papağan gibi. Kendim tecvit kaidelerini en ince noktasıyla ezberleyeceğim, uygulayacağım ki bana birisi müracaat ederse beni de öğret diye, o zaman ona öğretebilirim. Öyle değil mi? Evet. Allahu akbar. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce huyuyla öğüt vermek suretinde olmalı diyor Ali radıyallahu anh. Yani Haliyle değil de insan haliyle örnek olmalı, öğretici olmalı. Sahabe-i kiram, radvanullahi aleyhim ecmaîn, peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra dünyanın çeşitli memleketlerine dağıldılar. İslam'ı yaymak için. Vallahi hiçbir Rumca bilmiyordu. Hiçbir efendim Türkçe bilmiyordu. Ta geldiler Hazreti Ömer radıyallahu anhun'un döneminde Kayseri'ye kadar. Filipinlere gittiler, efendime söyleyeyim e, bugünkü Mısır'a, Cezayir'e, Tunus'a, Fas'a kadar gittiler. Oradaki insanları nasıl davet ettiler? Vallahi hayatlarındaki güzel nizam intizamla, adaletiyle, yalan söylememeleriyle, kimsenin ırzına, namusuna bakmamalarıyla. Evet, subhanallah. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi... İnsanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya yani tebcil edilmeye hak sahibidir buyurmuş. Yani ilk önce ne yapacak? Kendini terbiye edecek. Kendini öğretecek. Ondan sonra başkalarını öğretecek. Bu kişi taltif edilmeye layıktır diyor. Evet. Kardeşlerim işte Hazreti Ali radıyallahu anhunun ilk önce nasıl davranmamız gerekiyorsa kendini ilmicihette, takvacihetiyle yetiştirilmesi gerektiğini, öğrendiğini, amele dökmesi gerektiğini kişinin ne yapıyor? Bu cümlelerle bize bildiriyor. Şimdi bakalım. Hazreti Ali radıyallahu anhu gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerini hayatına tatbik etmiş mi? Öyle ya. Herkes şimdi konuşsa maşallah barakallah on numara Müslüman. Öyle değil mi? Hepimiz on numarayız. Hangimiz dokuz numara deriz? Hiçbirimiz fazileti ötekine vermez. Tamam. Foyamız boyamız ortaya çıkar. Neyle? Adam bizle 10 günlük arkadaşlık yaparsa. İşte sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhi ömürleri boyunca öğren, Resulullah aleyhisselatü vesselamdan öğrendiklerini hayatlarına tatbik etmişler. Görelim şimdi Ali radıyallahu anhunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiklerini hayatına nasıl tatbik etmiş? Allah Celle ve Kur'an-ı Kerim'de hızil af buyuruyor. Af yolunu tut. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de kendisine işkence edenleri affetmiş mi? Sahabe-i kiramı dövenleri, sövenleri yerinden, yurdundan edenleri affetmiş mi? En güzel cezalandırma şeklinin Kadir ve muktedir olunduğunda affetmek şekliyle olan cezalandırma olduğunu bildirmiş mi? Bildirmiş. Eline sulta geçtiğinde, Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde, kendisine daha önce kötülük yapan insanlara, şimdi benden ne umuyorsunuz dediğinde ne demişler? Vallahi sen hayırlı bir kişisin, Senden ancak hayır umulur. Senden hayır bekliyoruz. Ne bekliyorsunuz? Bizi affetmeli. İzhebu entümüttüleka demiş mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Gidin sizler bağışlanmış olansınız. Affedilmiş olanlardansınız. Affetmiş mi? Affetmiş. Ali radıyallahu anhu bunu duyup görmüş mü? Görmüş. Bakalım nasıl uygulamış Ali? Hıdır bana şimdi bir tane Tokat vursa? Vallahi beş tane yumruk atarım ona. Neden? Bana vurdu. Kim o? Hıdır kimdi? Bana vuruyor. Nasıl? Ne hakla bana vuruyor? Görsün benim cengaverliğimi. Eğer gözünü kaşını şişirmezsem. Şişiremem de lafını şişireyim hadi. Yani kendi halet ruhiyemi söylemek için. Herkesin bir sevdiği kimse vardır. Ben hepinizi severim ama Hıdır'ı hepinizden çok severim. Neden? Çünkü Hıdır benim babamın kardeşinin oğlu. Kan bağımız var, can bağımız var. Maşallah, barakallah, mütteki ilim sahibi. Ona olan sevgim, size olan sevginizden iki parmak daha yüksek. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sahabesini seviyordu. En zengininden en fakirine kadar istisnasız hepsini seviyordu. Ama Hazreti Ali radıyallahu anhuya özel bir ihtimam gösteriyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Tabi bu önem vermesi sahabenin gözünden de kaçmıyordu. Diyorlardı ya Resulullah aleyhissalatü vesselam bu Ali'ye ne kadar değer veriyor ki bir Ali dediğinde bir başka Ali çıkıyordu ağzından. Sahabe-i kiram konuşurken peygamber aleyhissalatü vesselam onların konuşmasını ne yaptı duydu. Anlatmak istedi. Ali'yi neden çok seviyor? Hemen sözü değiştirdi. Çünkü anlamasınlar neye getirdi Resulullah aleyhissalatü vesselam sözü. Birkaç dakika geçtikten sonra Mahal değişti, söylenen söz değişti, meclis değişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki sahabe-i yeni bir şey anlatacakmış gibi bir havaya bürünerek siz dedi birisine iyilik yapsanız, bu kişi size kötülükle mukabelede bulunsa ne yaparsınız? Soru sordu Efendimiz aleyhisselam. Dediler ya Resulallah biz onu affederiz ona tekrar iyilik yaparız. Dedi tamam çok güzel. Ama sizin yaptığınız bu hayırlı davranışa karşı ikinci defa size kötülükte bulunsa ne yaparsınız? Dediler ya Resulallah onun cehaletine sayarız. Şeytanın onun yanına girip de onu aldattığını göz önünde bulundurursak tekrar iyilik yaparız. Bu daha güzel dedi Resulullah Aleyhisselam. Ya üçüncü defa sizin dedi bu hayırlı davranışınızı göz ardı, kulak ardı edip de tekrar dedi size dedi kötülük yapsa. Ne yaparsanız dediler ya Resulallah biz iyilik yaparız. Çünkü senden gördük Mekke-i Mükerreme'de sana ve ashabına yapılan ezaya, cefaya karşı senin nasıl faziletli davrandığını gördük. Biz senin gibi faziletli olmak isteriz. Üçüncü defada da affederiz. Dedi bu daha güzel. E, peygamber bir hakkı ortaya çıkacak, yarım yamalak bırakmaz. Biz de mesela bir e, konuşma yapsak, Son noktayı koymadan ne yapmayız? Konuşmaya nihayet vermeyiz. Peki dedi siz üç defa adama dedi ne yaptınız? İyilikte bulundunuz. O dedi sizin iyiliğinizi dedi ne yaptı? Yuttu. Görmemezlikten geldi. Size kötülükte bulundu. Ya dördüncü defa iyilik yapsanız adama da size kötülükle mukabelede bulunsa ne yaparsınız? Utandılar. Hepsi yere bakmaya başladılar. Biz iyiliği nihayete erdirir yahut da kötülük yaptığı için iyiliği ondan keseriz yahut da ona kötülükle mukabelede bulunuruz demediler. Utandılar yere baktılar. Dördüncü de iyilikle mukabelede bulunuruz diyemediler. Deselerdi Allah Azze ve Celle kalpleri biliyor. Hemen yalan söylediler ey Muhammed deyip sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam'ı vazifelendirecek, gönderecek ve öğretecek onları yalan söylediğini peygambere. Niye ben kepazı olayım alemlerin Rabb'ının en son peygamberi katında? Neye düşüreyim kendimi? Yapmayacağım bir şeyi söylemem. Utandılar yere baktılar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam burada bir virgül koydu. Araya fasıla bıraktı. Boş bir vakit. Neden? Onlar onlara bir şey öğretecek. Onlar daha önce konuştuklarını peygamberin bu sözleriyle alakadar edemesinler. Biraz geçtikten sonra 3-5 dakika geçti. Bana dedi Ali'yi çağırın. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gittiler çağırdı. Ali bir işin başındaydı. Dediler Ali radıyallahu anhu, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acele istiyor mescide. Ama ne yaptı işini bıraktı koşa koşa geldi. Lebbeyk ve saabeyk ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyim. Koşturdum geldim. Dedi Ali gel otur. Oturttu Hazreti Ali'yi. Dedi Ali, sen dedi birisine çok büyük bir iyilik yapmış olsan ama dedi o adam dedi senin yaptığın bu büyük iyiliğe karşı sana dedi büyük bir kötülük dokundursa ne yaparsın? Ben dedi iyilik yaparım. Dedi Ali, bu iyilikten sonra adam tekrar sana bir kötülük dokundurursa ne yaparsın? Dedi Ya Rasulallah, ben iyilik yaparım. Dedi adam öyle bir durumda ki senin iyiliğine karşı sana kötülük yapmakta ısrarlı. Senin yaptığın o iyiliğe karşı tekrar kötülük yapsa ne yaparsın? Ya Resulallah ben iyilik yaparım. Dördüncü defa sordu. Ya Resulallah iyilik yaparım diye cevap alınca dedi Ali. Ne zamana kadar? Vallahi işte bu söz dananın kuyruğunu kopartan söz oldu. Dedi ya Resulallah. Bu insanın nazarında benim ona yaptığım iyilikler büyüyüp, onun kötülükleri gözünde küçülüp, bana iyilik yapıncaya kadar ona iyilik yapmakta devam ederim. Sahabe-i kiram, subhanallah. sahabe kiram, anladılar ki Hazreti Ali radıyallahu anhuyu bu sıfatından ötürü Resulullah çok seviyor. Bak öteki nerede iyilik yaptılar? Üç defa. Ama dördüncü defada bunlar da insan yani sahabe sahabe olmakla insan üstü bir varlık olmadı. Onların da nefsi var, onların da arzuları var, onların da şeytanları var tabiri caizse. Ama onlar ne yapmışlar? Ellerinden geldikleri kadar şeytanları dizginlemişler. Yani biz sırtımızda gezdiriyor şeytanları. Fa farkımız bu. Şeytanların yuları onların elindeydi. Bizim yularımız şeytanların elinde. Allah bizi muhafaza buyursun. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu neden çok sevdiği anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ne yapıyormuş Hazreti Ali. Huzil af, emrini kötüler kötülüğü terk edinceye kadar icra ve ifada ısrarlı davranıyorlarmış. Allah hakkı için biz birisine bir iyilik yapsak. Adam da bize selam verdiğimiz halde yanındaki arkadaşla, Konuşurken bizi duymasa, selamımıza cevap vermese ne yaparız biz? Ulan şu kadar iyilik yaptım adam selamımı dahi almadı ya. Düşünmeyiz bak. Bu adam yanındaki arkadaşla konuşuyordu, gafletine geldi, duymadı. Böyle der miyiz? Vallahi demeyiz. Ne yaparız? İltemisli ehike kana 70 uzran diyor Hazreti Ali. Kardeşin diyor haklı çıkarmak için yetmiş mazeret bul. Adamın yanında arkadaşı vardı konuşuyordu. Duymadı. Yahut da o selamını aldı da alçak bir sesle aldı. Sen ondan neydin? Gafildin. Böyle davranman lazım senin. Böyle davranıyor muyuz? Ne diyoruz? Burnu büyüdü. E artık işi bitti. Alacağını aldı. Hangisini yapıyoruz? <gülüyor> Bak bırakın Hz Ali radıyallahu anhu gibi davranmayı. Sair üç defa ben iyilik yaparım, iyilik yaparım, iyilik yaparım diyen o mübarek insanların benzeri bir sözle ne yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? davranamıyoruz. Bir defa dahi iyilik yapmıyoruz bak adamı. Bir defa yaptık. Bir şüphe ve tereddütten ötürü iyilikleri kesiyoruz adamdan. <gülüyor> la havle la illa billah. Ali'nin radıyallahu anhu bize ikinci nasihatı, ikinci vasiyeti. Diyor ki Kendinize Allah yolunda kardeşler edininiz. Çünkü onlar dünya içinde, ahiret içinde size lazımdırlar. Allah için kardeşlik neyi gerektiriyormuş? Sahabe-i kiramın anladığı şekilde affetmeyi, bağışlamayı, toleranslı davranmayı ve her halükarda kardeşlere iltimas etmeyi gerektiriyormuş. İnsan aynı anneden, aynı babadan doğduğu halde akide ayrılığından dolayı birbirine ne yapabiliyor? Düşman olabiliyor değil mi? Olabiliyor. Bırak kardeşliği aynı mecliste oturmak dahi içinden gelmiyor insanın. Çünkü sen ayetten hadisten bahsettiğinde ötekisi kimden bahsediyor? İslam düşmanlarından bahsediyor. Ondan oturamıyorsun onunla. Oturuyorsun, sözlerine reddiye veriyorsun Kur'an'la sünnetle kavga ediyorsunuz. Kavga etmek için hani kan kardeşliği bağını kopartmamak için ne yapıyorsun? Uzaktan selamlaşıyorsun hani bayramlarda hediye götürüyorsun bayram seyranlarda hediye götürüyorsun efendim düğününe gidiyorsun karışıyorsun düğününe çağırıyorsun tabi günah işlemediği zaman çalgı çengi olduğunda köçek olduğunda gidip içki olduğunda onun kardeşlik bağı bozulmasın diye davetiyesine icabet edecek bir durumun yok İslam'a muhalif olmadığı şekilde ona ne yapıyorsun? İslam kardeşliğini uygulayamadığın için kan kardeşliği gereklerini uyguluyorsun. Ama din kardeşi olunduğunda bütün faziletler ne yapıyor? Sıfırlanıyor. Adam kralmış birisi kral birisi geda dilenci. Birisi efendime söyleyeyim yüksek makamda ötekisi makamsız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah denildiğinde adam ne yapıyor? Kendisi ilim sahibi ama ne yapamamış? Kendini gösterememiş insanlara. Namazı kim kıldırıyor? O ilim sahibi olan kıldırıyor. Arkasında general namaz kılıyor mu bu kimsenin? Kılıyor. Neden? General olması namaz kılmaz, kıldırması gerektiğini ne yapmıyor bize bildirmiyor. İlim sahibi olması öne geçmesini gerektiriyor. İslam kölelere dahi kölelere dahi ne yapmış? Yücelik vermiş, yükseklik vermiş ilim sahibi olduklarında. Halbuki köleler parayla alınıp satılan kimseler o zamanda İslam'dan önce. Ama İslam geldikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demiş? Onlar sizin kardeşleriniz. Yedirdiğinizden yedirin, giydirdiğinizden giydirin ve onlara ağır yük yüklemeyin. Eğer gerçekten ağır bir şey yükleyecek durumunda olursanız ucundan tutuverin. Halbuki müşriklerin zamanında köleler hayvanlar kadar değersiz. İslam ne kadar değer vermiş bak. Ve köleleri ordu kumandanı dahi nasbetmiş, Ordu kumandanına kadar, komandanlığına kadar yükselmelerine sebebiyet vermiş. Şimdi Allah yolunda kardeşler edininiz. Dediye Hazreti Ali radıyallahu anhu en güzel kardeşliği sahabey-i kerram yaşamış. Biliyorsunuz bir savaşta ne yapıyor? Kişinin Amca oğlu, dayı oğlu, yakınları vuruluyor. Kendisi sağlam. Hadi diyor bunlara ne yapayım su götüreyim. Bir kalkanın içinde. Belki daha önceki derslerde anlatmıştım bu hikayeyi. Bir de anlatmakta fayda var. Yani hikaye dediysem, falan hikaye anlatma bana. Öyle hikaye değil bu. Hikaye başa geçen, baştan geçen olay demek. Ya da baş, baş başa gelebilecek olan durumlar. Götürüyor en yakındakine. Ah kıtatumma diyor. Bir parça su olsa, bir yudum su olsa tam kalkanla ona içirecek yanından bir başkası ah ma diyor. Biraz su olsa. Adamın neyi yok? Diliyle konuşmaya mecali yok. Vurulmuş olan gazinin. Ne yapıyor? Göz işaretiyle diyor ona götür suyu. Kalktım diyor ona götürdüm. Vallahi diyor ona diyor içireceğim vakit diyor bir başka ses ahkata tuma dedi diyor ne olur biraz su olsa bir yudum su olsa o da diyor ne yaptı konuşma diyor derman bulamadığı için diyor gözüyle diyor işaret etti Vallahi diyor ona diyor götürmeye kalktım ona diyor götürdüğümde baktım ki diyor ruhu çıkmış. Hadi diyor amcamın oğluna yetiştireyim suyu. Döndüm de diyor aceleyle ama diyor o da diyor ruhunu teslim etmiş. Hadi diyor teyzemin oğluna yetiştireyim. Ona da diyor götürdüm. O da diyor ne yapmış? Ruhunu teslim etmiş. Şimdi bakın kardeşler. İnsan ölürken çok susuzlukla ne yapar? Karşı karşıya gelir. Bak ölüm esnasında dahi itharda ne yapıyorlar? Son nokta. İhtar ne demek? Kişinin karşıdaki kardeşini kendinden faziletli görmek demek. Ona ikram etmesi demek İhfar. Susuzluğun şiddetli olduğu savaş meydanında adam zaten ne yapmış? saatlerce elindeki kılıcı sallamış, savaş aletleriyle ne yapmış? Öldürmüş, biçmiş, yorulmuş, bir de ceriha sahibi olmuş. Yaralanmış artık susuzluk son haddesinde ama ne yapıyor? Kardeşine içiriyor suyu. İçirsinler diye ona ne yapıyor? Suyu götürsünler diye işaret ediyor. İslam kardeşliği bak böyle bir kardeşlik işte. Bu dünyadaki kardeşlik. Yarın ahirette Allah Celle Şanuhu şefaat yetkisini verdiğinde kişi ne yapacak? Sevdiklerine şefaat edecek Allah'ın izniyle. Bak hem dünyada gerçek İslam kardeşliği tesis edildiğinde dünyada ne yapıyor? İşe yarıyor, ahirette de işe yarayacak. Ama İslam kardeşliği gerçekten sahabe-i kiramın anladığı, hayata tatbik ettiği gibi anlaşılır, tatbik edilirse. Biz kardeşim diyoruz, ya gel bizim kömür var, ben ameliyatlıyım, taşıyamıyorum, bir yardım ediver. Ya gerçekten gelmek isterdim ama... E, falanca yere pikniğe gidiyoruz maşallah pikniğe gidiyormuş adam <gülüyor> mazeret kuvvetli <gülüyor> gitme pikniğe piknik kaçmadı piknik yeri ama öteki adamın kömürleri çuvallanmış şekilde durursa 3-5 gün dışarıda gelirler alır götürürler insanlar kork korkmuyorlar sen öbür gün beraber kardeşinle beraber <gülüyor> gidersin pikniğe yani küçücük basit bir Yardımda bile biz ne yapmıyoruz? İslam kardeşliğini tam manasıyla tahakkuk ve tecelli ettirmiyoruz. Lafta İslam kardeşiyiz. Hmm. Bak ne diyor ondan sonra? Tabi bu ilk söz Hazreti Ali'nin sözü ama muhtaç olduğunda sana yardım eder. Ondan önce ölürsen arkandan hayırla dua eder. Bu da benim şerhim. Gerçekten sevdiğimiz bir kardeşimiz öldüğünde biz ne yapıyoruz? En azından inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip cennete gitmesi, günahı varsa bağışlanması, Allah'ın onu affetmesi için dua ediyoruz. İşte hem dünyada hem ahirette kişinin gerçek İslam kardeşliğini yaşadığı anda İslam kardeşliği edindiğinde bu şekilde ne yapıyor? Menfaat veriyor. Evet. Güzel ahlak en iyi arkadaştır. Müminin amel defterinin nişanesi güzel ahlaktır. Güzel ahlak en iyi arkadaştır. Nasıl arkadaş? Senin ahlakın güzel olursa nereye gidersen git. ahlakı hamide sahibiysen ne yapacaksın? İnsanlarla güzel diyaloglar kuracaksın. La hurbete lil alimi ve la vatana lil cahili. Alim için diyor gurbet yoktur. Cahil için de diyor vatan yoktur. Alim için nasıl... E, gurbet yok Buradan çıkar başka bir yere gider Bir namaz kıldırır Bir e, ezan okur Arkadaşlara bir İslami sohbet yapar Evi yok köyü yok bilmem ne yok Ankara'ya gidiyor adam Ne derler Hocam bugün bize misafir ol Beraber oturalım sohbet edelim Allah ne verdiyse yiyelim Bak bu adamın anında Ahlakının güzelliğinden dolayı Ne oldu Lokantası oldu bakın Hemen bir tane de oteli oldu. Adam ne demiş oğluna? Oğlum demiş her gittiği memlekete demiş birer tane ev edin, ev yaptır. Adam tüccar ya aldığı, kâr ettiği parayla bir ev kuruyormuş oraya. İşte orası burası. En sonunda Bağdat'a işi düşmüş. Babasıyla beraber e, gitmişler tabi. Bağdat'a gidiyorlar ne evi var ne köyü var işte Şam'da efendim Dimashk'ta e, şurada burada birer tane ev var hemen evine iniyor. Ama bağdatta evine inememiş demiş oğlum ev yaptırdın mı Bağdat'a? Vallahi demiş baba Bağdat'a yeni geldik bir defa oldu buraya geleli kazandığımız parayla da bir ev alacak durumum yoktu. Hah, demiş benim oğlum ben sana orada demiş evin taşını al demiş demedim. İyi insanlarla iyi diyaloglar kur ve orada senin dostların olsun o dostların sayesinde yatacak yerinde olur, yemek yiyecek yerinde olur. Anlayış çok önemli. Herkese aynı şekilde hitap edilmez. Bazısı vardır lep demeden leblebi'yi anlar, bazısı da ne kadar açıklarsan açıkla anlayamaz. Herkesin anlayacağı şekilde insanların akıllarının alacağı şekilde konuşun. La hurbete lil alimi ve la vatana lil cahili dedik değil mi? Bunu da açıklayalım. Sen alimsen gerçekten ilminle hayatına yön vermişsen bir kere ahlaklı olacaksın. اِنَّمَا بُعِثْتُ اَنْ اُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَحْلَاقِ Peygamberimiz buyuruyor. Ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Alimsin ama ahlaksızsın. O kafir, bu kafir, şu kafir. Diyorsan, ona hart, buna zort diyorsan, demek ki bu peygamberin ahlakı değil bu. Peygamber aleyhisselatü vesselam, Ebu Leheble, Ebu Leble, siz kafirlersiniz demedi yüzlerine ama kul ya ayu kafirun diye okudu. <gülüyor> La gurbete alime. Alim için vata, ne yok gurbet yok. Cahil için gurbet var mı? Var. Nerede? Evinde. Karısıyla bir efendim küçücük bir meseleden dolayı e, fikir ayrılığına girerler. Karıyı döver söver vurur, orasını burasını çatlatır karının 15 gün küs kalır. İşte gur kar bu odada, kendisi öteki odada. Ve la vatana lil cahili. Cahil için vatan yoktur. Nasıl cahil için vatan yok? Adam İslam'a muhalif bir hareket yapar köyünde yahut da mahallesinde. Şeriata muhalif davranır. İnsanların... Kabul etmeyeceği bir davranışla davranır, onu dışlarla kovalarlar kendi memleketinden. Halbuki alim olsaydı, halbuki bilen olsaydı, tatlı, dilli, güler, yüzlü olsaydı ne yapacaktı? Temkinle davranacaktı. Şeytanın dürtmelerine mahal vermeyecekti. Öfkeyle kalkan zararla oturur demiş ecdadımız. Ve gerçekten öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Öfkelenirsin Kıdıra bir tekme vurursun. Kıdır çağırır arkadaşlarını, hışır eder seni. Ondan sonra tekmeyi vuracağına pişman olursun. Uyuz köpeğe dahi ne yapamazsın? Kovalayamazsın sokakta. Çünkü dersin ulan bu uyuzun yanında arkadaşları vardır. <gülüyor> Toplanırlar, beni ısırırlar. Onun için ahlaklı olmak lazım. Onun için ne yapmak lazım? Şeytana Yol verecek olan mecralara girmemek lazım. Allahu akur, Allahu akur. Evet, Ali radıyallahu anhu'nun kaç dakika oldu? Biz konuşuyoruz ama. <gülüyor> Hocam 49 dakika. E hey, daha varmış. Bir saat daha yeri var. Siz usanmadığınız müddetçe Allah'ın izniyle ben anlatmaya usanmam. Siz mırın kırın yapar da sağa sola devrilirseniz o zaman derim ki bunlar rahatsız oldular. Benim yerim çünkü rahat sizinkinden yumuşacık. Evet Ali radıyallahu anh'unun bakın Allah'a yemin olsun bu ayet değil hadis değil ama ayetlerden hadislerden çıkardığı istimbat yaptığı çok güzel sözler. Bak ne diyor? Dostların kalplerini insana ısındıran, düşmanların kalplerinden kini gideren en güzel şey, onlarla karşılaşınca güler yüzlü olmak. Riyabında hallerini sormak, huzurlarında ise yani onlarla karşılaştığında ise, İyi ve yumuşak davranmaktır. Evet. Demek ki bu şekilde davranılıyorsa yani dostuna da düşmanına da güler yüzlü davranırsan düşmanımsa senin güler yüzünden tatlı dilinden dolayı sana kötülük yapmaya utanır adam. Öyle mi? Vicdan ise? Ama dostunsa güler yüzlü davrandığında vallahi sana karşı sevgisi artar. Neye biz somurtuyoruz? Yahu neden? Akidemiz aynı olduğu halde. Amelimiz aynı olduğu halde. Seyri sülükümüz aynı olduğu halde. Menhecimiz aynı olduğu halde. Aynı Kur'an'a inanıp aynı Resulullah'a Ümmet olduğumuzu iddia ettiğimiz halde, sahabeyi seviyoruz, ümmetin ulemasına ne yapıyoruz? Hürmet gösteriyoruz. Böyle olduğumuz halde, küçücük bir meseleden dolayı ne? El namazda böyle mi tutulacak? Böyle mi tutulacak? Böyle mi tutulacak? Bundan ötürü kardeşlerimize kim bağlıyoruz? Gördüğümüzde öbür tarafa bakıyor. Daha görmedi de selam vermedi desin diye. E hani birbirinize selam verin, selamı yayın. Çünkü Resulullah buyuruyor aleyhisselam selamı yaymak diyor birbirinizi sevdirir. Ya kardeşim adamın yapmış olduğu kötülüğe karşı iyilik de bulun demiyor size. Hiç olmazsa bu adamın evine gitmişsin. Yemeğini yemişsin, yatağında yatmışsın. Ama bir meseleden dolayı onun düşündüğü gibi düşünmemişsin. O da senin düşündüğün gibi düşünmemiş. Neden selam vermiyorsun? şu selamı peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselatu <gülüyor> sallam. Selamı yayın. Eğer diyor selamı yaydığınızda diyor sevişeceksiniz, birbirinizi seveceksiniz. Adam şimdi maşallah tebliğ yapıyor. Nasıl tebliğ yapıyor? Ulan mürted. Aha. Adamın elinde ne var? Mühür var. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührü gibi mühürlüyor. Ulan tağut. Ne oldu tağut oldu? La havle ve la Sen bir kişiye hakaret ederek onun sevgisini kazanabilir misin? Velev ki adam tagut olsa. İzheb ila firavne innehu tağa Allah buyuruyor. Musa'ya buyuruyor. O lafın bir peygamber. Beş büyük peygamberden üçüncüsü. İzheb ila firavne innehu tağa Firavun ağit çünkü o haddi aştı Musa Aleyhisselam gitti mi Firavun'un ayağına? Gitti. Ya benim kardeşim Firavun'dan daha mı kötü? O gelsin benim ayağıma. Ne yaptım ben ona? Ben ne gideceğim onun ayağına? O gelsin, özür dilesin benden. Olur bir de elini öpsün mü? Ah, ah. Demek ki dostun muhabbetini getiren, düşmanın kalbindeki kini söndüren neymiş? Kişinin güler yüzlü tatlı dilli olmasıymış. Sen birisiyle biraz limonesin. Ama bir başka arkadaş onu da tanıyor, seni de tanıyor. Sen de ki falanca Abdullah nasıl? Vallahi yemin olsun seni de tanıyan, onu da tanıyan arkadaş gidecek diyecek Abdullah. Vallahi Talha Hoca seni ne yaptı sordu. Yani hani sen söylüyorsun işte Talha Hoca beni sevmiyor, aleyhime konuşuyor ama vallahi öyle değil. Hani pembe yalanlar var ya pembe yalanlar, insanların aralarını bulabilmek için söylenen pembe yalanlar işte uydur burada bir pembe yalan. Azıcık adam ne yapmış? Açık pembeyle bir renk göstermiş sana. Bunu koyu pembe yap, sen iki tane uydur yanına. Evet, gıyabında hallerini sormak, huzurlarında ise iyi ve yumuşak davranmak. Biz kardeşim davetçileriz. Bizim karşıdaki kişilere karşı anlatacağımız, anlatmakla mükellef olduğumuz bir dinimiz var. Adamlar bizi severlerse, bizi dinlerlerse anlatırız. Ama kendimizi sevdirmezsek, Adama tiken gibi davranırsak yemin olsun Rabbime hiçbir şey şey hiç edemeyeceğiz. Anlatamayacağız, duymayacak o adam. Geçenlerde feysten yazışıyoruz bir arkadaşla. Arkadaş kolunda dövmesi olan bir arkadaş. Yeni tanıştı bizle. Elhamdülillah. Tevbe etti, namaza başladı. Vallahi yemin olsun Allah katında benden daha hayırlı oldu. Öyle sanıyorum. Neden? Benim bir sürü günahım var. O adam tövbe etti. Üç gün oldu daha. Hadislere göre tövbe eden kişi <gülüyor> Günahından tövbe eden sanki günah işlemediği gibi Peygamberimiz buyuruyor. Allah mağfiret ediyor. Üçüncü bir arkadaş şimdi yazışıyor. O arkadaş da tutmuş. Daha yeni bir şey bilmiyor İslam'dan. Ama soruyor, öğreniyor her Öğrendiğini hayatına tatbik etmeye çalışıyor. Ama maşallah böyle pazılar mazıları da yerinde. Üçgen vücutlu benim gibi. <gülüyor> ne yapmış? Buraya bir kadın resmi. Saçları böyle dalgalı bir kadın resmi yaptırmış. Dövmeyle. Bizim kardeşlerden bir tanesi. Subhanallah. Yani sen sabahtan akşama kadar uğraşırsın. Vallahi bir tek tuğla koymak için. Adam gelir. Senin yaptığın duvarı yıkar. Hemen girdi araya, selam verdi, selamını aldık. O da aldı, ben de aldım selamını. Ya o sana kim şey diyor, o hakkı verdi. Adamla ben konuşuyorum. Sen dedi iyi bir Müslüman olsam dedi dövme yaptırmazdın. Elbilesin bismillahirrahmanirrahim. Sanki benim gözlerim kör ama görmedim onun dövmesini. Özelinden yazıyorum, ya diyorum, saldırma. Adam daha yeni Bismillah Müslüman oldu. Birkaç gündür tövbe etti, Allah'a döndü. Daha önce ne abdest, ne namaz, ne taharet, ne din, ne iman, ne İslam, ne Kur'an. Hiçbir şey yoktu adamda. Her türlü melanet vardı. yazma diyorum, yazma özeline, özel olarak. Tebliğ etmek lazım. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyir hu biyedih fe illem yastat'a fe bilisani fe yastat'a fe kalbi zelike da'ful Allah canını alsın senin. Eğer sen hadisleri böyle anlıyorsan, Allah sana hidayet etsin. Hidayet etmeyecekse Allah canını alsın da bari insanlara zararını dokunmasın. Kim ki bir kötülük gördüğünde, onu eliyle ne yapsın, defetsin. Buna muktedir değilse feinlam yasatta, febili seni. Ben diyor gidip gözünü diyor patlatırdım diyor onu diyor olsaydım. Oğlum sen kimsin sen? Sen kimsin de gidiyorsun onun gözünü patlatıyor. Adamın zaten maşallah pazusu benim belim kadar. Yani sen o adama gideceksin bir tane vuracaksın. Adam seni hışır etmeyecek orada. Yani kendisini de bayağı dev aynasında görüyor. Ben diyor yanında olsaydım diyor, gözünü patlatırdım diyor. Şimdi diyor ancak diyor yazabiliyorum. En sonunda ne yaptım? Banladım. İşini bitirdim. Yazmasın artık canım Allah Allah. Hani fe'in lem yasat' febi lisani dedi ya Peygamber Efendimiz. E ben de sana duyuramıyorum hiç olmazsa parmağımla dürterim oraya seni atarım konuşmadan sesin çıkmaz artık. Ya elalemin dövmesi, sövmesi, resmi, damgası, pullu, zili senin neyin ha? İşte bu şekilde davranılırsa yani Hz. Ali radıyallahu anh onun dediği gibi davranılırsa dostluk ebedi ve pürüzsüz olur tatlı olur düşmanlarımız bile yeri gelir bize muhabbet beslemeye çalışır ve çalışırlar da beslerler de ya Peygamber aleyhissalatü vesselamın devrinde Peygamber aleyhissalatü vesselamdan en çok nefret eden kişi Peygamber mahal'a ona ikram ediyor, mal veriyor, koyun veriyor. Ne diyor? Kay koyun aldıktan sonra <gülüyor> diyor ya Muhammed. Bundan diyor önce diyor vallahi diyor en tiksindirici diyor surat vecih diyor senin diyor vecihin suratındı. Ama diyor bugünden bu vakitten sonra diyor Allah'a yemin olsun en sevimli diyor kimse sen oldun bana. Ya Peygamber Aleyhisselatüsselam'a suikast tertip eden, canını almak isteyen, bağlayıp kesmek isteyen adam bu. Peygamber Efendimiz Vesselam ne yapıyor? Bir sürü koyun veriyor adama. Bir sürü koyun veriyor, müşrik olduğu halde ve adamın kalbini fethediyor. Bir başka birisi geliyor haricilerin babası. Adil ya Muhammed diyor. Babanın diyor malını paylaştırmıyorsun. Allah'ın mülkünü diyor paylaştırıyorsun. Subhanallah. Müslüman olduğunu iddia ettiği halde. Peygamberin safında olduğu halde adaletle davran ya Muhammed diyor. İşte bakın şimdi. Birisi Müslüman olduğunu iddia ediyor. Böyle söylüyor. Birisi de müşrik. Ama Peygamber aleyhissalatü gördüğü hayırdan dolayı Peygamber aleyhissalatü selamın yoluna can verecek bir adam durumuna geliyor. İkisi de Muhammed'i görüyor aleyhissalatü vesselam. Evet Ebu Bekir Muhammed'i gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedur Resulullah olarak gördü. Ebu Leheb de gördü Muhammed'i. Kim olarak gördü? Abdullah'ın yetini Muhammed olarak gördü. İkisi de Muhammed olarak ama görüş farklılıkları, zaviyeleri ayrı olduğu için birisi Ebubekir Bekir'e Sıddık oldu. Peygamberlerden sonra imanı, herkesin imanını <gülüyor> ağır bir şekilde bastıracak duruma geldi. Ötekisi de ne oldu? Ebu Leheb oldu, Ebu Cehil oldu. Cehaletin babası, Alev'in babası, Cehennem'in babası diye tesmiye edildi. Es-Sıddîk diye de peygamber efendimiz tesmihe olundu. O da Muhammed Aleyhisselam tarafında. İki kişi Muhammed'i görüyorlar aleyhisselam. Vesselam. Muhammed Aleyhisselam iki kişiye isim takıyor. Herkese layıkı veçile. Ne kadar oldu şey Mustafa'm? Hocam bir saat işte. Tamam, tamam artık burada kalsın. kalalım inşallah. burada kalalım inşallah. Bu Hz Ali radıyallahu anh'unun nasihatları vasiyetleri e, burada kalmayacak birkaç e, ders olarak e, sürecek inşallah Allah azze ve Celle bu nasihatları vasiyetleri dinleyip de tutanlardan eylesin. Allah Cellevalala cümlemizi sahabe Kiram Ravanallahhi Te Aleyhi mecmailin, Hazaratının ahlakıyla ahlaklanmayı, iman etmiş oldukları şekilde iman etmeyi, amel etmiş oldukları şekilde amel etmeyi, onların Allah tarafından tebcil edildiği gibi Allah tarafından Celle Şanuhu bizim de o gruba dahil olmamızı nasip etsin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته